Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün 55. sure olan Rahman suresiyle inşallah başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Rahman. Mekkiyetun illa yes'elu men fi semavati vel ard âyete hariç Mekkeden nazil olmuştur. el ayet fe medeniyyetun. Bu ayetin Medine'de nazil olduğu ifade edilmektedir. Ve-i-yâsittun el-themanun ve, el ve seb'ûne âyeten kaç taneymiş 76 veya 78 ayet olduğu ifade ediliyor. Burada devamlı kafada kaldığı için bazı yerlere izah etmek mecbur oluyor. Hani mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim genel olarak deniliyor kaç ayet? 6666 ayet. Hani biraz dile kolay olduğu için bir de hani normalde saydığınız zaman o kadar değil. 6200 diyelim ki küsur ayet. 6236 gibi ayet. Ha, burada niye öyle? Mesela İmam-ı Şafii her bir besmeleyi bir ayet saymış. Şimdi ne oldu? Biz bütün 10, 114 tane besmeleyi, besmeleyi bir ayet sayıyoruz. İmam-ı Şafii 114 tane sayıyor. Şimdi ne oldu? 113 tane farklı olmuş oldu. 110. Bir de durak farklılığı Aynı ayette mesela diyelim ki kimisi Bakara suresine 286 tane durak koyuyor, kimisi 285, kimisi 287 koyuyor. Yani bu durak farklılığından, yoksa haşa, ayetlerde bir eksiklik, bir fazlalık olduğundan dolayı değil. Durak farklılığından, çünkü sonradan da bu duraklar tasnif edildiği için hareket, durak, düeli değil mi? Düeli'nin düeli. Düeli daha sonradan bunu yapması ile o duraklar, harekeler meydana gelmiş oldu. Tefsir ilminde de bunu gördük. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında Rahman Suresi'nde sadece Rahman üzerinde dursak uzun zamanımızı alır ve yerine de geçer. Rahman ve Rahim aynı mana, Rahime kökünden gelmiş oluyor. Bediüzzaman Hazretleri bunu İşaratul İcaz adlı eserinde genişçe tafsil ediyor şöyle. Rahman daha ziyade Rezzat manasına ağırlıkla dünyada tecellisi görünüyor, Rahim ismi daha ziyade ahirette tecellisi görünüyor sebebine gelince. Rahman, Rezzak, rızık veren anlamına olduğu için ahirette rızka mecburiyet yok. Onun için ahirette insan en fazla neye muhtaç? Allah'ın rahmetine muhtaç, merhametine muhtaç. Orada amel mamel her şey kesiliyor. Ama orada rızka mecburiyet var mı? Yok. Dünyada mecburiyet olduğu içindir ki ondan dolayı Rahman ismi daha ziyade dünyada tecelli ediyor. Rahim ismi daha ziyade ahirette tecelli etmiş oluyor. Rahman o, Ho Rahman, o Rahmandır. Er rahman, o Rahman olan Allah var ya, Allemel Kur'an men şae, dilediğine, isteyene ve istediğine o Kur'an'ı talip edendir. Ne diyor efendimiz? İsteğin gon men taalleme'l Kur'an ve allemehu. Kur ve allemehu. Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir ha, demek ki Cenab-ı Hak hayırlı olanlara Kur'an'ı talim ediyor hayırlı olanlar Kur'an'ı taallüm ediyor öğreniyor Allah onlara öğretiyor İşte o Rahman'dır Kur'an'ı talim edendir Kur'an'ı talim eden Rahman'dır rahman. Evsafına geliyor Halakal insan ey cinse o Allah insan cinsini yarattı insanı yarattı veya insanın atası olan Adem'i yarattı ve ne yaptı? Alimehul beyan. Ona beyanı Kur'an'ın bir adı da beyandır. Yani izah, tafsir açıklama ama bununla beraber en nutka konuşmayı da aynı zamanda ona talim etti. Düşünün bu kadar insan var. 7,5 8 milyara yakın insan var. Bunların konuşmadığını düşününüz. Değil mi? Her şey bitiyor. Burada hepimiz buradayız. Konuşmadığımız, konuşamadığımızı düşünün. Veya konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Anlatamıyoruz kendimizi, sizi anlamıyoruz. Be demek ki beyan, izah, tafsil, açıklama olmadığı zaman her şey otomatikman bitmiş oluyor. Evet. Kur'an'ın kaç tane ismi var? Kur'an'ın 20'nin üzerinde ismi var. 20'nin üzerinde Kur'an'ın... Yani mesela işte Furkan gibi değil mi? Beyan gibi, şifa gibi. Ve nüne Kur'an'ı... Mahu ve şifaun ve rahmetin lil müminin. Hüda gibi değil mi? Elif ya mim zalik hitab da raybefi. Bu manada mesela burada da beyan ediyor, izah ediyor, tafsil ediyor. İnsana mutku konuşmayı Allah talim etti. Aynı zamanda eşşem suvel kabarı bi husban yecriyani. Güneş ve ay kendi karargahında kendi mecrasında akarlar. Yasin suresinde ne diyordu? O şemsu tecri li mustakarrin laha sar'un teqdiru tecri laha. Güneş kendi karargahında akar. Nereye doğru gidiyor? Vega yıldızına gidiyor. Eskiler ona ne diyordu? Şemsu şumus diyordu. <gülüyor> Güneşler güneşi Vega yıldızına doğru güneş akaraktan gidiyor. İşte kimle beraber gidiyor? Ay'la beraber. <gülüyor> ne ile? <gülüyor> bir hesap ile. Yani yecri yani bir akış ile bir hesap bir plan bir proje ile bir akış ile güneş ve ay ne yapıyor Devamlı gidiyorlar efendim orada o o mecazi. Ha. Ve necmu necme gelince necim deyince ilk aklınıza belki farklı bir anlam geliyor. Yıldız. Değil. Ha. Yani ilk akla gelen o. Ama buradaki necimden kasıt o o değil. Yani buradaki necimden kasıt yıldız değil. Ve necmu yıl o ne? مَا لَا سَاقَ لَهُ Bacağı olmayan bitkiler. Yani diğer bir ifadeyle çiçekler, bitkiler. Ne? Köksüz, gövdesiz, bacaksız. <gülüyor> ha, la سَاقَ لَهُ لَا سَاقَ Bitki ve شجر ve ağaç. Ağaç ne? مَا لَا لَهُ سَاقِيمُ O da ayaklı. Gövdeli ve gövdesiz. Çiçek ve ağaçlar ne yapıyorlar? Yesudani secde ediyor. Yani yakta'an <gülüyor> limâ kendilerinden murad ettiği şekilde secdeye kafanıyorlar, secde ediyorlar. Eriyorlar. Rabbimiz ne diyordu? O innî şey'in bir subhânehu bihamdih. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmiş olmasın, hamd etmiş olmasın. Demek ki bunlar da Allah'ı kendi lisanlarıyla, dilleriyle tesbih ediyor. Ne gibi? Kedi dinlediğiniz zaman, kulak verdiğiniz zaman size göre ne diyor? mır mır merrahim oysa, rahim, rahim, oysa mır mırı, gereksiz bir mır, mır değil onun onları mır ya rahim ya rahim diye ifade etmiş oluyor yani onun onlarmalarında mır o bir derece Cenab-ı Hakk'ın rahim ismini ifade etme rahim, var rahim. ha ve Allah ne yaptı semayı ref etti göğü yükseltti. Aynı zamanda arkasından ve vada'al mizan ölçüyü de koydu. Yani isbetel adle dengeyi, ölçüyü, adaleti de tespit etti, sabit kıldı. Onu da koymuş oldu. Yani niye bunu Allah göğü yükseltip ölçüyü, dengeyi, teraziyi, mizanı koydu? Adaletin el Ella teghav yani leceği enna zulmetmeyesiniz, haddi aşmayasınız. İleriye gitmeyesiniz, dengeyi bozmayasınız diye. Hangi konuda? filmi zani, ölçü ve teraziyi de haddi aşmayasınız diye Allah ne yaptı? Mizanı, dengeyi, adaleti, ölçüyü koymuş oldu. Mizanı koymuş oldu. Yani filmi zani ma yu zenubihi, ölçülecek olan şeyleri, mesela değil mi ustalar, duvar ustaları, inşaatçılar, mesela onlarda da bir ölçü var. Suyun bile akışını ne yapıyor? Belli bir ölçüye koymuş oluyor. Şimdi bunu büyütürüz. Alışverişte terazi. Ondan sonra dünyanın dönüşünde denge. Demek ki o denge olmasa aslında kainatı ayakta tutan mizandır. O denge unsurudur. Denge unsuru. Adam, adam cambaz. Mesela bakıyorsun ki yüzlerce metre uçurumu uçurumdan karşıdan karşıya geçiyor. Burada nedir? Önemli olan o dengedir. Dengesini bir kaybetse... Uçurumdan aşağı gidecek. İşte onun için her şeyde denge unsuru. Biz ayakta durabiliyorsak demek ki yer çekimiyle aramızdaki o dengeden dolayı. O denge bir bozulsa bir bakıyorsun gidiyor. Adamın yürürken tansiyonu bir düştü mü bakıyorsun kendisi de düşüyor. Niye? Çünkü denge bozuluyor. Kainatta onun için Allah dengeyi koymuş. Heee. Ve cenab ve Hak bize de diyor ki Siz de dengeyi ikame ediniz Ölçüyü koyunuz Ne ile bir kıstı, bir adile, Adalet ile ölçüyü, teraziyi, tartıyı Dengede yapınız, ikame ediniz Yerine getiriniz Ama Ölçülen şeylerde noksanlık yapmayın Ne olursunuz? Helake kadar gidersiniz Ne gibi? Hz. Musa'nın kayınfederi olan Şuay Aleyhisselam'ın kavmi Dengeyi ölçüde yanlışlık yaptığı içindir ki helak olmuştur. Adam alırken çok alıyor ölçerken ama verirken az veriyor. Şimdi şöyle oluyor adamın birisi köyden tamamı tereyağı getiriyormuş bir fırıncıya veriyor. Fırıncıya veriyor bunun üzerine bir müddet sonra fırıncı bu köylüyü şikayet ediyor. Yetkililere diyor ki bu bana az tereyağı getiriyor. Ölçüde az yapıyor. Bu adamı mahkemeye çıkartıyorlar. Diyor bu fırıncıya az veriyor musun? Efendim diyor ben önceden diyor evde tartıyordum. Getiriyordum bir kilo. Ama diyor daha sonra terazim bozuldu. Tartımı kaybettim bozuldu. Ölçemedim. Ama ben devamlı fırıncıdan bir kilo ekmek alıyordum. Bir kiloluk ekmek alıyordum. Benim tartım bozulduğu için bu sefer tuttum fırıncının ekmeğiyle kendi yağımı tarttım. Bu sefer... Mahkeme bir bakıyor ki o köylü suçlu değil, fırıncı demek ki ekmekte azaltma yapmış. Daha önce bir kilo tarttığı ekmeği demek ki gramajını azaltmış. Şimdi o köylü de onun o ekmeğine göre kendi tereyağını tarttığı için bu sefer onun tereyağı ne olmuş oluyor? Eksik çıkmış oluyor. Ondan dolayı mahkeme köylüyü suçlu bulmuyor, fırıncıyı suçlu buluyor. Yani sen o zaman şimdiye kadar düzgün tartıyordun, niye sen eksik tartıyorsun? Onun için her şeyde o adalet ölçü ve mizan önemli. Allah yeri vadaaha halil linami. Yani bir halkı, mahlukat için o mahlukattan kasıt el ins ve ve İster insan, ister cin, ister hayvan olsun. Allah yeri vazetti, etti, tespit etti, sabit kıldı. Ondan sonra başka ayette ne diyordu? Basafa. Değil mi? Yaydı, halı gibi serdi, tefriş etti. Cenab-ı Hak insanların, mahlukatın rahat yaşamaları için. Fiha. O yeryüzünde vardır. Ne? Fakiyetü. Bahçeleriniz var değil mi? O bahçelerde meyveler yiyorsunuz. Meyveler var. Daha vag Yani el Bilinen hurma. Hurma ağaçları nasıl? Zatul ekman. E'u'iyyetü tal'iha. Yani içerisinde o salkımlı tomurcuklu olan Tomurcuklu olan, böyle üzüm salkımı gibi salkımlı olan o meyveler vardır. O yeryüzünde istifademize amade olmuş. Daha ne vardır? Vel habbu, kel hendeti ve şairi, arpa ve buğday gibi. Cenab-ı Hak o yeryüzünde insanların istifadesine bunları sunmuş olmakta. Vel habbu, hiç düşündünüz mü? Burada ince bir noktayı size söyleyeyim. Hab hangi kökten geliyor Arapçada? habbu. Bastar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ki kelime anlamı olarak. Habbe, sevme. He, he sevme emme bia. Habbe, bak buğdaya da habbe diyoruz. Habbe yuhibbu muhabbeten. He, sevgiye de habbe aynı kökte. Buğdaya da. Niye? İşte Allah sevgisini bize ne yapmış? Allah'ın sevgisi Değiliyor. maddi şekli adeta buğday haline girmiş. Onun için bizler ne demişiz? Buğdaya habbe demişiz. Yani orada bir şefkatin tezahürü var. Bir muhabbet var o buğdayda. Hayatın devamı var, memnuniyeti var. Onun için muhabbeti buğdaya da biz habbe demişiz, Cenab-ı Hak habbe demiş. Çünkü o onda hay hayatın idamesi, devam ettirilmesi söz konusu. Habbe ile muhabbet aynı kökten gelmiş oluyor. Hem buğday hem sevgi manasına. Sevgisini, muhabbetini Cenab-ı o şekilde nimet şeklinde tezahür ediyor. Aynen Rahman gibi değil mi? Rahman rızık verendir. Allah rahmetini ne yapıyor? Rızıkla bize sunuyor. Annenin şefkati, rahmetine yapıyor? Memesinden süt olarak akıyor. Süt olarak gelmiş oluyor. O bir, o süt neyin neticesi? Muhabbetin neticesi. O habbe, buğday veya arpa neyin neticesi? Bir muhabbet ve sevginin neticesi ve tezahürü. Ha, o habbeler ney? Zül, asvi, etibini. Yani onlar da çimlenen buğdaylar, çimlenmiş olan buğdaylar. O yeryüzünde demek ki o Cenab-ı Hak bunları insanların istifadesine, onuna faydalanmasına sunmuş oluyor. Daha ne var? Warayhan. Yani erisgu. Gerek evilmüşmu mu? Burada kokulu, kokulu olan çiçek. Yani cenaba istifademize o kokulu olan çiçekleri de vermiş olmaktadır. Şimdi bu kadar saydı. Biz geçen dersimizde Mürselat'ta tekrar eden bir ayet görmüştük. Neydi? Verilün, yeme izin. O gün dini yalanlayanlara yasıklar olsun, yazıklar oldu. Vay onların haline. Vay onların başına geleceklere 21 kere. Orada ne yaptı? Dehşetli şeyleri anlattı Allah. Ondan sonra vay o dini yalanların başımlar. Şimdi 31 defa nimetlerini sayaraktan Allah ne diyecek? Şunu diyecek. Febeeyi ala ni'ame febeeyi ni'ame rabbikuma eyhel insu vel cinnu. Ey insan ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini tüke ziban yalanlıyorsunuz? 31 defa nimetleri sıralayacak arkasından. Bak Allah bunu verdi, aynı yukarıda saydığı gibi habbeleri verdi, Arfaları verdi, ondan sonra kurmaları verdi, değil mi? Bütün bu nimetleri vermiş iken Rabbiniz size. Febi iyi Rabbi kuma tüketsivan, ni amir Rabbi kuma? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlırsınız? <gülüyor> ha? İnsan öcü, insan öcü namaz toplu. ya, yani. yani burada şey var ya Rabbi kuma. Burada da tesniği olduğu için Tükez-i ne olarak gelmiş oldu? Tesniği olarak gelmiş zahmet, oldu. Buradaki olmuş. muhatap kim? Ey şuurlu ve ma halaktül cinne ve inse illa niyâvudun. Cinler ve insanlar sorumlu olduğu için, ey sorumlu olan cinler ve insanlar topluluğu. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Zukiretihda ve selâsîne merreten. Ne olmuş? 31 defa zikredilmiş, zikredilecek. Var istifamı fiha burada hep öyle gelir febeyi aala hangi nimetlerini diye istifam sonra edatıyla gelmesindeki amaç ne içindir? Litakriri Zihinlere yerleştirmek, littesbiti litakriri Zihinlere yerleştirmek. Bir şey sürekli sürekli söylenmesindeki amaç ne? Kafana yerleştir, Zihinle yerleştir, sabit kılmak, tespit etmek, takrir etmek amacıyla veya daha kaba ifadeyle kafasına vuraraktan sürekli hatırlatmak, <gülüyor> bildirmek, unutturmamak. istifali ve ala ma Bir yandan da ne yapmış oluyor? Bir yandan da ne yapmış oluyor? Adeta şükretmeyenleri kınayaraktan şükre teşvik etmiş oluyor. Yani ey şükretmeyenler bak. Ha, sizi kınıyorum. Şükre devam edin. Allah size böyle şükür vermiş bir yandan kınayaraktan bir yandan da şükre teşvik etmiş oluyor. Burada uzun bir cümle var hadiste gelen onu lima ravel hakim anjavinin kale kara aleyna nasuullah sallallahu aleyhi sallam sورة الرحمن hatta htema ha. Themaa kala mani ara kumsüküden e, necdimü kanu ehsel minkum reddan ma qara'tu alayhim hazihi ayah min marra febeyyi ala'i rabbikum la tukazzib illa qalu bala min shay'in min ni'amik rabbina nukazzimu felekel Cümlenin şeyi bu ben bir kopukluk olmasın diye cümleyi bir bütünlük içerisinde şöyle ifade edeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına çıktı ve onlara Rahman suresini başından sonuna kadar okudu. Sahabiler suskunluk içerisinde dinlediler, hisset çıkartmadılar. Efendimiz okuyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o sahabileri, o suskun olmalarından dolayı onlara şöyle buyurdular: Bu sureyi yani Rahman suresini cinlere de okudum. Onlar cevap bakımından sizden daha iyi tepki göstermişlerdi. Çünkü ben siz ey insan ve cin tayfeleri, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ayetine her geldiğimde cinler karşılık vererek sizin gibi susmuyor diyor. Onlar ne diyorlar? Ey Rabbimiz, senin nimetlerinden hiçbirini inkar etmeyiz. Velâ bir şeyin mi niyamıkarabina bu. Senin nimetlerinden hiçbirini inkar etmeyiz ve sana hamdolsun dediler. Falekel hamdu dediler. Yani siz ise onlar böyle demiş iken siz ise ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz. Suskun bir vaziyette dinliyorsunuz. Oysa bu konuda onlar daha hırslı, daha gayretli, daha istekli olaraktan Rabblerinin hiçbir nimetini yalanlamadıklarını ve, ve ne dediklerini <gülüyor> felekel <gülüyor> hamdu dediklerini Efendimiz onlara ifade etmiş oluyor. Evet, bundan sonra karekal <gülüyor> insane, Allah insanı yarattı. Insandan Adem e. kasıt Adem'e, Adem'i yani babayı, atayı çekirdeği tohumu yumurtayı temel maddeyi yarattı. Ha, neyden yarattı? Min sal salin salsal'den yarattı. Salsal şu anlama gelmiş oluyor. Ateşle pişirilmiş ve kurutulmuş çamurdan. Fakar onunla beraber ifade edeceğim. Mesela insan su ile toprağı bir araya getirip karıştığı zaman karıştırdığı zaman ondan diyelim ki çamurdan testi yapıyor. Allah ise onu karıştırarak da onda ne yapıyor? İnsan yaratıyor. Oysa o ne A bu ayette ifade edecek? Min salsari tinin yahisi yismau lahu Böyle o şeye testiye böyle vursan ne çıkar? Ses çıkar. Sesten başka bir şey var mı? Yok. Yok. Kuru, kop kuru çamur. Kop kuru çamur, kurumuş çamur. Vurduğun zaman ses çıkar. İşte o salsal o. Vurduğun zaman o ses çıkan o toprak çamur var ya kurumuş el Vurulduğu zaman tak tak tak tak tak diye. Değil mi? Tak tak vurulduğu zaman ondan çıkan o ses. Yani insanın başlangıçtaki aslı bu. Vurulduğu zaman kükürt çamur gibi şeyden Allah ne yapıyor? ama ateşte pişirilmiş. Ateşte pişirilmiş ve ve matu bir kaminet O pişirilmiş olan o çamurdan. Cenab-ı Hak ne yapıyor? İnsanı yarattı buyuruyor. Daha neyi yarattı? Allah cinleri de yarattı. Onları neyden yarattı? Ebel cin. Cinden kasıt burada cinlerin babası. Nasıl ki insanlardan kasıt insanın babası Adem ise. O kim peki? Ve, -ve iblis. O da iblisdir. Tabi onun üzerinde de çok durulabilir. İblise niye iblis denilmiş? Çünkü iblis telbis kökünden geliyor. Ortalığı karıştırdığı için. Suyu bulandırdığı için. İblisin asıl adı Azazil'dir. Hı, hı. Asıl adı Azazil'dir. Niye şeytan denilmiş? Şeyatana kökünden geliyor. Allah'ın rahmetinden kovulduğu için Allah'ın rahmetinden kovulan manasına şeytana şeytan denilmiş. İşte Allah cinni yani cinnin babası olan iblisi yarattı. Neyden yarattı? Minmari cin. Yalın bir ateşten. Yani minnarin, ateşin yalın halinden. Böyle hep var. <gülüyor> duhan. Duhan suresinde de mesela geçiyor. Dumansız kor ateşten yarattı. Allah dukandan, yani mariçten, yani dumanı olmayan dumansız yalın ateşten. Sadece ateşin kendisinden yalın halinden, duman halinden değil yani yalın halinden Allah yarattı. İşte böyle yaptı iken insanı yaratırken, cinleri yaratırken, böyle bir vaziyette meydana getirirken ya Allah aşkına فَبِيِّ عَلٰى اِرَبِّكُ مَا تُكَزِّبَ Buna rağmen daha Rabbinizin hangi nimetini Allah aşkına inkar ediyor, yalanlıyorsunuz? Yani buna rağmen bu kadar nimetler vermiş iken, seni yokluktan var etmiş iken, hiçlikten meydana getirmiş iken, seni adam yerine koyup karşısına alıp muhatap etmişken, daha hala Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ya? He, oradan bu sefer başka şeye geçti. Rabbul meşita ile o Allah nedir? İki doğunun rabbidir. Meşikuşşita ve meşiku's-sayt. Burada izah edeceğim biraz daha genişçe. Yani hem kışta güneşin doğuş ve batışının doğuşunun hem de yazda güneşin doğuşunun Rabbi. Aynı zamanda varak bu mağribeyn tezari. Aynı zamanda hem kışta batışın hem de yazda batışın Rabbi. Çocuklar, dünyamız güneşle beraber sürekli dönüyor mu? Dönüyor. Peki aynı yerde mi dönüyor? Hayır. Hayır. O zaman bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? Her gün, her gün güneş ne yapmış oluyor? Aynı yerde mi doğup batıyor? Yoksa? Değişik yerlerde. Değişik yerlerde. Demek ki güneş sürekli bir şekilde her gün ayrı yerde doğuyor, ayrı yerde batıyor. O halde her gün güneşin Ayrı yerde doğup ayrı yerde batmasının Rabbi. İki doğunun ve iki batının Rabbi derken her gün ayrı ayrı. Dün ile bugün güneşin doğduğu ve battığı yerin Rabbi. Ondan sonra yarın öbürsü gün. Her gün farklı farklı yerlerde doğan ve batan güneşin Rabbi olan Allah. O halde güneşi bile farklı yerde doğurup batırdığı halde. Femiyeyi ala ya Rabbi kumantü var. Bütün bunları görüyor, biliyor iken Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz? İnkar edebilir misin? O zaman bizler de ne dememiz lazım? Sizler gibi susmayıp cinler gibi ne dememiz lazım? Evet, evet. ya Rabbi. Biz mümkün mü senin nimetlerini inkar edelim? Hamd hamdu ve vettena. Biz ona senayı da ekleyelim değil mi? Felek elhamdu vettena. Hamd da senada minel ezel vel ebed. İlel abad. ''Ezelden ebede kadar ya Rabbi senin olsun hamd ve sena, övgü ve şükür hepsi sana aittir.'' Evet, o zamanki müşrikler cinlere inanıyor değil mi hocam varlığına? Tabii ya, yani var, biliyor, Efendimiz de söylemiş, cin suresi de geliyor. Zaten Efendimiz de onlardan haber veriyor, bildiriyor ve zaten kâhinler de onlarla irtibat kurduğu için yabancı değiller. Hocam cinlerden de evliya var mı? Tabii ya, insanlar ne kadar evliya da eşkıya da varsa onlardan da var. Bizde nasıl evliya, eşkıya gelmiş ise onlarda da. Zaten aşağıda da söyleyeceğim. Sakaleyn diye bir ifade geçecek. Orada da biraz ifade edeceğim. Merecel Bahreyni Allah iki denizi saldı. Ersel'e. Hangi iki deniz? El az vel milha. Tatlı ve tuzlu olan iki denizi ne yüz olmak üzere? yani fire ile ayn. Gözün gördüğü şekilde iki denizi birbirlerine birleşmek üzere saldı. İki denizi bir birleşmek üzere saldı. İzah edeceğim. Salarken aralarında bir berzah vardı. Perde, engel, mani vardı. Hem tatlı hem tuzlu. İki denizin suyu birbirine yatırırken arada Allah ne yaptı? Bir perde bıraktı. Hacizüm min kudreti Teala. Kendi kudretiyle bir engel koydu. Öyle ki artık onlar birbirlerine ulaşamazlar, varamazlar. Karışmıyorlar, karışmıyorlar. Birisi diğerine varamaz ki ona karışsın. Yani birbirlerine karışamayacakları derecede onu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet iki yerde geçiyor. Bu ayet derken bu ayetin anlamı manasında o da şu. Furkan suresinin 53. ayetinde de bu var. Allah iki denizi birbirine kattı manasına. Nerede bu? İki yerde. cebel Tarık ve Mendeb boğazında bu yer tespit edilmiştir. cebel Tarık ve Mendeb boğazında bu iki tane tatlı ve tuzlu suları birbirlerine bitiştiği halde birbirlerine katışmıyor. Ee, onun kiminle iki tane böyle ayrı gelmiş hocam. Ayrı geliyor. İki iki tane sure iki ayette geçiyor. Bir Furkan suresinin 53 üçüncü ayetinde işte bir de bu Rahman suresinin o iki böylece on dokuz ve yirilli ayetinde. O iki ayet iki denizin olduğunu şey ifade ediyor. Bunu biraz daha size açayım. Ben bunu yıllar öncesinde işte Zafer dergisinde de genişçe anlatılmıştı. Şunu unutmayın. Kaptan kustu. Usta bir denizci kendisi ilk defa bu bunu tespit ediyor. Kaptan Kustan ve Hristiyan iken Müslüman oluyor. Bakıyor ki iki tane deniz, denizdeki araştırma cebeli Tarık Boğazı'nda yapmış olduğu araştırma neticesinde bakıyor ki bir tarafta tatlı su, diğer tarafta tuzlu su. Birbirine yan yana. Hatta ben onu öğrencilere video olarak da gösteriyorum. Anlatımlı olarak Kur'an'ın bu ayetleri doğrusunda. İkisi birbirine katışmıyor. Bu taraftaki suya bakıyorsun tatlı, hemen bitişiğindeki suya bakıyorsun tuzlu. Daha sonra bunun Kur'an-ı Kerim'de işte Rahman Suresi'nde ve Furkan Suresi'nin her üçüncü ayetinde olduğunu öğrenince Müslüman oluyor. Yani kendisinin 1400 sene öncesinde Kur'an tarafından bahsedilip kendisinin ise 1400 sene sonra keşfettiği, bulduğu bu hakikati o peygamber nasıl bilir? Yani demek ki onu Allah bildiriyor. Allah'ın bildirmesini biliyor diye Kaptan Kusto o zaman Müslüman olmuştu. Evet. Ne Evet. Yani böylece Kaptan Kusto'nun ...internete de girerseniz detaylı görürsünüz. Yani hakikaten o o zaman büyük yankı yapmıştı. Onun Müslüman olması da İslam dünyasında da Hristiyanlık dünyasında da önemli bir etki yaptı. Çünkü adam biliyor. Yani bilimsel olarak da araştırıyor, görüyor ve bunun Kur'an-ı Kerim'de olduğuna vakıf olunca bundan dolayı adam bir ayet ile böylece teslim oluyor iman etmiş oluyor. Evet. O suyun adı ne? O dedim ya iki tane su bir Cebel-i Tarık boğazında bir de mendep boğazında. Bu iki yerde tespit ediliyor. Bu iki yerde var. Aynı yan yana bitişik su aynı denizde ama bir tarafı tatlı öbür tarafı tuzlu birbirlerine karışmıyor. Ayette dedi ki ya yanı Ha vallahi birbirine kavuşmuyor ki feyaktan tebihi. Aynı tatlı tuzlu ver bir arada olsun. Yani iki bardak düşünün ha. İki tane bardak birbirine suyu ta tatlı tuzlu karışırsa ne olur? Tadı bozulur. Ama bak oradaki katışmıyor. Aynı yan yana bitişik görünmeyen bir perde var arada. Evet var. hocam öyle devleti mi? Der ki Birisi tanrısı, birisi de... İşte bu iki yerde Cebeli Tarık ve Mendeb Boğazı'nda bizzat tespit edilmiş oluyor. He, bütün bunlar ortadayken Rabbinin nimetleri görünüyor iken febiyy-i âlâ-i Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyor, tehzib ediyorsunuz? Mümkün mü? Evet. Yahrucu minhuma el vel-mercan hayzun ahmer el Allah oradan ne yapıyor? Lü, lü, inci ve mercanı. İnci ve mercanı. Kıymetli, değerli eşyayı. Ondan sonra o küçük küçük değil mi? İnci hakikaten denizin dibinde oluşumunu okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Denizin dibinde adeta kendi kabuğu içerisinde küçücük bir parlak şey ama değerli maddi olarak da milyarlara değer inci. Allah onu orada Kabiri caizse oluşturuyor, halk ediyor, meydana <gülüyor> getiriyor. He, yani burada bir de şununla bağlantı kurayım. Yani Allah aslında burada bize kopya da veriyor. Yani o deniz var ya iki denizin birleştiği yerden inci ve mercan da çıkıyor. İnci ve mercan çıkarken aynı zamanda mercan balığı da çıkıyor. Mercan balığı da çıkıyor. Böylece o İki tane cebeli tarık ve mendep boğazındaki tatlı ve tuzlu suyun birbirlerine bitiştiği halde karışmamasının hususiyetini ifade ederken oradan ne çıkıyor aynı zamanda? inci ve mercan da çıkıyor ve mercan balığı da çıkıyor. Çıktığı yeri de Allah ne yapıyor? Nokta vuruşu olaraktan hatırlatmış bildirmiş oluyor. Bütün bunlara rağmen febi eyyi ala'i rabbikuma tukeziba? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yalanlamanız hiç mümkün müdür? Diğer taraftan ayrı bir şeye geçti. Bele bunu cevap. Gemiler Allah'ındır. Onun kudretinin bir tezahürüdür. Niye? Çünkü çocuklar bir çakıl taşı suya atıyorsunuz. Ne oluyor? Batıyor değil mi? Batıyor. Peki tonlarca gemiler niye batmıyor? He? Tonlarca gemi. Bak çakıl taşı batıyor. Tonlarca gemi çakıl taşından daha mı hafif? Yok. Ama demek ki batmaması Allah'ın kudretinin bir tesahürü. <gülüyor> ne yapıyor? Suda aktığı içindir ki ondan dolayı o ifade edilmiş ama nasıl gemiler, nasıl gemiler el müşahatı, el muhtesatı fil bahri kel âlam, kel zaman ve irtifaan, büyüklük ve yükseklik bakımından dağlar gibi olan, ha, aynı zamanda kel alami, alemler, alametler, belirtiler gibi olup aynı zamanda yelkenlerini bayraklar gibi açıp giden gemiler, yelkenlerini, yelkenlerini bayraklar gibi kel alami, bayraklar gibi açıp giden gemiler kimindir? Allah'ındır. Allah'ın kudretinin bir tezahürüdür, kudretinin bir işaretidir. O gemiler nasıl? Büyüklük ve yükseklik bakımından dağ gibi. Tonlarca ya. Tonlarca. Bir köy kadar yani. İşte bütün bunlara rağmen febe'yi âlâi rabbikuma tükez zivâ Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? kümmümen aleyha eyl-âr ve minel hayvâni yeryüzünde bulunan her şey Hayvanlardan canlılardan yeryüzünde bulunan her şey nedir? Fani, <gülüyor> halidir. Her şey helak olacaktır. Kullu nefsin zâhir kat'ul <gülüyor> İnneke İlmekemeytun ve innehüm mekitun ayetinde olduğu gibi yeryüzünde olan her şey fanidir. Ve abbere bimen niye Allah men ile tabir etti de ma ile kullu ma aleyha demedi de kullu men dedi niye? Çünkü tağlibenli ile Genellikle buradan kim kastedilmiş oldu? Akıllılar kastedilmiş akıllı. oldu. Yani akıllı olan canlıların hepsi fani olup insan, cin, hayvan hepsi nedir? Fani olacak, ölecektir. Ama bir istisnası var. Veyap kavve şura bir kezül celali, el azam ecbel ikram. Celal ve kerem sahibi, ikram sahibi olan Allah'ın zatı müstesna. Kime ikramı bilmukmininle beyenüme aleyhim müminlere yapmış olduğu inan sebebiyle ikram sahibi büyüklük sebebiyle celal sahibi olan Rabbinin zatı müstesna. Her şey helak olacak. Allah müstesna. Burada ince bir noktayı söyleyeyim çocuklar. Her şey helak olup Allah baki kalacak ama bir de ne olacak biliyor musunuz? İnsanların insanların Allah için yaptıkları amelleri de baki kalacak. Lillah için, ni li veçillah, ni için. Allah için yapılan her türlü işler de bu veyapkağının içerisine dahildir. Anlatabildim mi? Allah bakidir ama Allah kendi bekasıyla beraber neyi de baki kılmakta? Kulların yaptığı amelleri. Güzel, güzel amelleri. Yani kendisi için, Allah için yapılan şeyleri de bekaya mazhar kılmakta. Ebedi kılmakta, sonsuz kılmakta onları yok Mesela etmemektedir. Söyle hadi. Hocam. Ale. Aşk, kürsü, cennet, cehennem onlar, onlar hep, diyor fani olmayacak. Zaten şöyle yok yok. Yani zaten hani yok. sonradan var olmuş olan her şey fenaya mazhardır, mahkumdur. Ama Allah ne yapıyor? Kendisi baki olduğu gibi kendisine ait olan şeyleri de bekaya mazhar kılıyor, ebedi kılıyor. gelin ki aşk kendisine ait, kürsü kendisine ait, mahfız kendisine ait. Senin yaptığın iman kimin işi yapıyorsun? Allah Allah. İbadeti kim için yapıyorsun? Bak Allah o iman ve ibadeti zayi etmiyor. Onun hatırına seni de ne yapıyor? O beka içerisine alıyor. Böylece sen de imanın ve ibadetinden dolayı ne olmuş oluyorsun? O yırkanın içerisine dahil olmuş oluyorsun fihi He. ve evet. ve Ha. Cenab-ı Hakk'ın mesela iki tarzda sıfatları var. Celal ve Cemal sıfatı. Vaat ve vaid. Vaat cennetle müjdeleme, vaid cehennemle tehdit etme. Hani burada celal sıfatı daha ziyade celal. Kahhar, Cebbâr. Azameti ifade ediyor. Cehennemi ifade ediyor. Ama cemal sıfatı ise, cemal sıfatı ise latif sıfatı ise bunlar da celali, celalin karşısında cenneti, güzellikleri, iyilikleri, merhameti, şefkati, rahim isminin tecellisini göstermiş oluyor. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen febeyyi ala yarbiikum aciken ziban, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Asla ya Rabbi. Hiçbirini yalanlamıyoruz. Nankör değiliz ya Rabbi. Felekel hamdu vettena. Bütün hamd ve senalar, övgüler ey Rabbim senin içindir. Biz de öyle diyoruz değil mi? Ne diyorduk? Felekel hamdu vettena. Ya Rabbi hamd ve sena senin içindir. O da ne? O da ne? Minel ezel ile ebed. Ezelden ebede kadar ne kadar hamd ve sena varsa hepsi ya Rabbi senin içindir. İsnelûhu <gülüyor> isterler Allah'tan kim me o canlılar, varlıklar, tahlibenli bu kela demiş değil mi? Fis <gülüyor> Yerde ve gökte olan her şey Allah'tan talep eder. Allah'tan ister. Ona yalvarır, ona el açar. E yani binut kim ister konuşarak dil ile olsun. Ev halin, isterse haliyle. Yani buna biz ne diyoruz? Lisanı hal ve kal ile, hal diliyle ve kal diliyle, haliyle ve kal ile yerde ve gökte bulunan her şey Allah'tan isteklerini isterler. Yani ma'yahtacı ona ona ona neleri ihtiyacı varsa, Allah'tan neye muhtaç iseler onları halleriyle ve kalleriyle isterler. Evet niye s'aluyor ma fi أي لأنهم مفتقرون إليه... إليه تعالى في ها. جميع لحظاتهم. قال ابن عباس اهل السماوات يسألون مغفرة ولا يسألون رزقا. وأما أهل الأرض يسألونها جميعا. للبشكل وفي الحديث إن من الملائكة ملك له أربعة أوجهين وجه كوجه إنسان يسأل الله تعالى رزقا لبني آدم ووجه كوجه أسد يسأل الله تعالى رزقا للسباعي. هاي ما شايفون ها. ووجه كوجه الثور يسأل الله تعالى رزقا للبهائم ووجه كوجه النّ <gülüyor> ha, demek ki göktekiler Cenab-ı Hak'tan hakikaten önem mağfiretini diliyor. İnsan ise her şeyi istiyor. Yani doğrusu da o aslında. Rahmeti geniş, hazinesi geniş. Eksilme olur mu? Yok isteyin İsteyin çocuklar. Efendimizin dediği gibi ayakkabınızın bağını isteyin. En küçük şeyi isteyin. Allah'tan her şeyi isteyin. İstedikçe memnun olur. Ud'uni esteciplekum. Kul mâ ubikum bikum. Rabbi levla doa oku. Ha demek ki doğanız olmasın elmiyetimiz var. İsteyin yani kulukunca illa men abalhasta ve men akantum. Ha. Mesela burada da gene o mesela ney o? Diyelim ki minel kuvveti alim ibadeti. Şimdi güç olmazsa ibadet yapabilir miyiz? Yok. O halde insanlar ibadet yapmaya karşı güç kuvveti La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan isterler. Daha neyi? Ve rızkı vel Bak burada rızıkla mağfireti. Demin dedin ya. Göktekiler mağfireti istiyor ama insan güç kuvvet istiyor. Rızık istiyor. Ve gayri zalik. Ve bunun dışındaki her şeyi insanlar Allah'tan istiyorlar. Külle yevmin, külle vaktin. Her vakit hüve fişen. Bu ayet hakikaten beni çok etkileyen bir ayet. Dün de bir sohbette bu ayeti kelimeyi kerimeyi ifade ettim. ''Külle yavmin külle vaktin fi ''Allah her an bir iştedir.'' Mesela saniye dünya dursa ne olur? Her şey e, biter. biter. Kainatta ''Malikel mülki ya fi mülkii keyfe yaşa.'' Allah yeryüzünde sürekli bir şekilde mülkünde dilediği şekilde tasarruf ediyor. Allah bir şeye iki kere tecelli etmiyor. Bir şeye iki kere tecelli etmiyor. Varlıklardaki tüm bu değişimler nedir biliyor musunuz? Varlıklardaki tüm bu değişimler Allah'ın her an bir işte olması, tasarrufunun devam etmesi, bir şeyde iki kere tecelli etmemesinden kaynaklanıyor. Yani bütün bu hareketler, tahhirler, teddiller, tahviller, değişimler ve dönüşümler Allah'ın her an bir işte olmasının tecellisi ve tezahürüdır. Anlatabildim mi? Yani bütün bu farklılıklar Allah'ın her an bir işte olmasının ifadesidir. Ha şe'nin emrin yozur ala veskma kadere fi'l esel. Ezalen Allah ne takdir etmişse ona uygun ve uyumlu olaraktan kendi işlerini Allah ne yapıyor? Ortaya koyuyor bir plan dahilinde. Ne gibi? İhyain ve imatetin. Bir yandan yaratırken bir yandan öldürüyor. Ve iyasaletin ve iflalin. Ehli küfrü zelil eder, ehli imanı da aziz ederken ne yapıyor Cenabı Sürekli bir işte, Bir yandan aziz ediyor, bir yandan zelil ediyor. Bir yandan yükseltiyor, bir yandan alçaltıyor. Ve irayin ve i'edayin. Kimisini zengin kılıyor, kimisini idam ediyor, öldürüyor. Ve icabeti da'in. Dua edenin duasına Allah ne yapıyor? İcabet edip karşılık veriyor. Ve irayi sahilin. Dilencinin, isteyenin, talep edenin talebini veriyor, yerine getiriyor. Ve gayri Ha ve bütün bunların dışında isteyen insanların her türlü isteklerini her anda ne yapıyor? Vermek suretiyle bir işte, bir faaliyette, bir harekette, bir tasarruftadır. Malikel mülk, ya tasarrufa fı keyfe yaşa. ayeti de bunu ifade ediyor. İşte bütün bunlar ortadayken febiyye âlâi kuma tükezzibân. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mümkün mü? Değil. Ha, Sizin için vakit ayıracağız. Vaktimiz olacak. Yani sanefsudule hesabikum. Hesabınızı yerine getirmek üzere sizin için vakit ayıracağız. Yani sanefsudule hesabikum diye cevaben amma, "Yukar la, innallaha la Cevabı bu. Yani sanefsudulekum, hesabikum İnna Allah la yuşgiru Şein an Şein. Fakīthā ala snafru lakum. Orta stadyum. Orada. Diyor mu davamını? Devamında da. Ajbem ma zekra. Vayzahma anne, tevul alfarahu min al şey. ala tefrugi min al shawagi. Vahwa bihada ma ana müstahein al ıblayte Ha, hiçbir iş, bir işten onu meşgul etmez. Bir işi. Bir iş yani biz genelde ne yapıyoruz? Bir iş yaparken ya dur hele bu işi bitirim ondan sonra. Yani herhangi bir işin oluşumu başka bir işi yapmaya mani değildir. Yani bu ne demektir? işte burada sakalan yine geldi. Ey sakalan yeryüzünün iki ağırlığı manasına. Yeryüzünün iki ağırlığını kim oluşturuyor? İnsanlar ve cinler. Efendimizin bir sıfatı da neydi? Rasûl-ü Takaleyn. Evet. Yeryüzünün iki ağırlığının peygamberi. Böylece peygamberimiz hem insanların hem de cinlerin peygamberi. Peygamberimiz insanlara da gelmiştir, cinlere de gelmiştir. Şu anda cinlerin de o zamandan beri peygamberimiz nedir Onların da peygamberidir. Öyle olduğu için böylece onlar içerisinde de Kur'an okuyan var, hafızı var, namaz kılanı var, Efendimiz'e iman edeni ve tersi olanı da var. Onun için... Cenab-ı Hak ne yapacak? Ha, burada sizi hesaba elbette ki çekecek. Hesaba çekmesine başka bir iş mani olmayacak. Hesaba Cenab-ı Hak tabiri caizse, zaman ve vakit ayıracak. Yani başka bir iş o işi yapmasına mani olmayacak. Febeyi Rabbi rabbikuma tükeziban. Bütün bunlara rağmen Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinizin nimetlerini yalanlamanız mümkün mü? Rabbinizin nimetlerini yalanlamak mümkün değil, yalanlayamazsınız gibi böylece ne yapıyor? Tespit ediyor, takrir ediyor bu ifade ile Rabbimiz. Ya maşalel cinni vel ins. Ey insan cin topluluğu. İn istatatum eğer gücünüz yeterse neye en tenfuzu tahrucu çıkmaya nereden min akdarı nevahi çevresinden, yer ve göğün etrafından çevresinden, hudutlarından yani atmosferden çıkmaya eğer gücünüz yeterse in şart edatının cevabı geldi nereden anlıyoruz cevabını başındaki f harfinden anlaşılmış oluyoruz fa'i cevabiye tenfuzu o zaman Hadi çıkın bakalım. Bu nedir? Ebu tacizin. Onları böyle bir şeyi zorla yapabileceklerine karşı bir emirdir. Aciz bırakma bir işlemi. He, hiç mi çıkamazsınız? Çıkabilirsiniz. He, la tenfuzuna çıkamazsınız ama illa bir sultanin. Ancak büyük bir güç ve kuvvetle çıkabilirsiniz. Büyük bir enerjiyle o atmosferi delip çıkabilecek büyük bir güce sahip olmanız lazım ki çıkasınız. Bir kuvvetin, bir güç ile çıkmanız gerekir. Burada şunu ifade edeyim. Bediüzzaman Hazretleri 1960'da vefat etmiştir. Ama eserlerinde ben çok defa okudum, onu izah da ettim. Ama aya çıkılacağını, çıkılıp ancak bir sonuç ve netice şu açıdan bir hayat olmadığını ifade ediyor. Bunu bu ayete dayandırıyor. Yani gökyüzüne çıkmak, Atmosferi delip ötesine geçmek mümkündür. Ama ne ile? Bir sultanin, büyük bir güç enerji lazım. Onun için ne yapılıyor? Füzeye dikkat ederseniz üç başlıklı. Depoları var. Mesela belli bir göğe kadar götürüyor, ondan sonra bir parça kopuyor. Bir şey şey... Evet. Bitiyor. Ondan sonra öbür, ondan sonra asıl astronotların olduğu, asıl kabin olan kısmı kalmış oluyor. Yani o güç evvela onları enerji, atmosferi delene kadar onları ne yapış oluyor? O yakıt öyle ifade edelim. O yakıt onları götürüyor. O enerjiyle delerekten atmosferi büyük bir güç ile dışarısına çıkıyor yoksa mümkün değil yani. Mümkün değil. Evet. Ay'a yani çıkmışlar mı hocam? Tabii ya. Yani. 1969 yılında Armstrong hatta geçen kısa zamanda o da öldü. Armstrong ilk aya ayak basan adam. Doğru mu? Öyle doğru öyle doğru. Ayak yok. Aynen doğru. Yok. Aynen doğru. Onda bir sakınca yok yani. Onda bir şeylik yok. Aya ayak basıldı. Ayak basılmasında bir sakınca yok. Çıkması da imkansız değil. Neden değil? Çünkü orada ayette zaten söylüyor. İlla bir sultane büyük bir güç gerekiyor. Sen evet. o gücü elde edersen mesele değil. Ama ne olur? Bize bazen soruyorlar. Ha, dünyanın Allah bir vücutta bir tane kalbi yaratmış. Kainatı da bir insana benzetirseniz dünya onun kalbi. Dünya kalbi durursa kainat durur. Ha, bununla beraber insanların yaşadığı bir ortam yok. İnsanların yaşayabileceği bir ortam orada olmadığını Bediüzzaman onu söylüyor zaten. O kadar çalışmanız katrilyonlarca masrafınız sonuçsuz kalacak diyor. Hangi açıdan? Çünkü onlar çok şey bekliyorlardı. Hayat var, devam ettiriz çok fayda elde edebileceklerini düşünüyordu. O meraklarından Masrafı dolayı yok. o hayalleri de o kadar masrafları da sonuç alınmamış oldu. İşte onun için bir güç ile oraya çıkılabilir. Febeeyi ala ila bi tuke ziban bütün bunlara rağmen Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? He. <gülüyor> aleykuma. Allah üzerinize <ne> yapar min <gülüyor> narin. <gülüyor> Ateşten alevler, kıvılcımlar Cenab-ı Hak sizlere gönderir. Yani demek ki o ateşten alev, yani ayet-i de söylüyor. Ve lehe bu el-haris min o kıvılcım kor ateş o aynı mancınıklardan atılan ateş şeyi gibi topu gibi o ateş topunu, topunu üzerlerinize Allah gönderir. Ve nuhasun daha ne? Aynı zamanda erimiş bakır. Ey yar yani duvarınla fihi. O da aynı zamanda nedir? Ha, alevi olmayan duman, alevi olmayan duman erimiş nuhası da o bakın gümüşü de erimiş gümüşü de cenan Sizin üzerinize musibet ve bela olarak gönderir de ferhatın tasiran birbirinize yardım edemezsiniz. Hangi konuda ha, temtini arimiz halike? Ondan kendinizi korumak, men etmek açısından buna da gücünüz yetmez. Bel mahşeri. Belki o ateş topu sizi ne yapar? Mahşer yerine sevk edip götürür. Mahşer yerini düşün ki alev, alev topu geliyor, ateş topu geliyor, insanlar ondan kaçıyor. Bu durum insanları nereye götürüyor? Mahşer meydanına, yesu kukum iler mahşeri, mahşer meydanına sevk edip yönlendirmiş oluyor. Bütün bunlara rağmen olacak, görünecek, gerçekleşecek, vahiy olacak bu hakikatlara rağmen. فَلَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَزِبًا Daha hala Allah'tan korkmuyor mu ya? Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz ya? Yalanlamak mümkün mü ya? Nasıl yalanlarsınız Rabbinizin nimetlerini? Ki daha dehşetlisi gene geliyor. فَيْزَا شَكَّةِ السَّمَا Gök yarıldığında yani unfiirec evabel li melaiketi gökler açılır melekeler yeryüzüne indiğinde gök kapıları açılır yarılıp yeryüzüne melekler indiğinde o zaman fekanet verdeten ey yani mithla muhmaratan adeta kırmızı kırmızı ya gül gibi olur. Ben bunu da bilimsel olaraktan çocuklara videolarla gösteriyorum. Aynen gökyüzünde çekilmiş kırmızı yağ gibi kedihan Kerdiyan ker edimil ahmeri ala normal bilinenin tersine kırmızı bir yağ gibi akan kırmızı bir yağ gibi gülü andırıyor aynı çekilmiş bilimsel olarak Seyrangah TV'de bu orada açıklamalı izahlı resimli görüntülü olaraktan var ben bunu da öğrencilere de aynı zamanda göstermiş oluyorum bunun niye ifade ediyor Allah ker edimil ahmeri ala ve cevabı izah. Hama azemel hev. Hakikaten. He fe izah. Buradaki cevabı mukadder olaraktan büyük bir dehşet. İnsanlar büyük bir dehşete kapılır. Böyle dehşetli bir hal almış olur. O şeyi görseniz yani zamanımız olsaydı onu da ayrıyeten gösterirdim ki her biri için ayrı ayrı video göstermem lazım. O da tabiiye saatler sürer ama kaynağını söyledim size. Fe yöme izin. İşte o hesap gününde. La Yus al-anzembi insan velâcân, ister insan ister cinler olsun günahlarından sorulmazlar. Çünkü sebebini söyleyecek, yani sorgusuz sualsiz gidecek anlamına değil. Günahlarından sual olunmazlar, anzembi günahlarından. Yani ve eselü nefi vaktin başka bir vakitte sorululanırlar. Nitekim diğer bir celaleinde vardı, celaleinde vardı. Muhakkak ve elbette onları biz hesaba çekeceğiz diyor Cenab-ı Yani varlıklar mutlaka hesaba çekilecek. Çünkü yani neden insanlar ve cinler günahlarından sorulmayacak? Çünkü bütün yaptıkları ortada. Belgeli, bilgili, arşiv. Zaten kiramen katibin yazıyor. Melekler kameraya da sesli, görüntülü, yazılı olarak alıyor. Hepsi arşivde mevcut. Hepsi. İtiraz mümkün mü? Değil. Çünkü hepsi mevcut. Delilleriyle, belgeleriyle hepsi mevcut. Ha burada diyecek. Burada ifade edecek. Anzem vees abun vaktin Başka bir vakitte hesaba çekilecek. Ne diyor orada? Fevarabbike. He. Rabbine kasem olsun ki muhakkak ki senin Rabbin ne diyor? Lenes'alen lahum ecmain. Onların hepsini suale çekeceğiz. Sorguya çekeceğiz. Ve'l-cenni cinni İster cinni olsun, ister insi olsun. İster cinne insan insana mensup olsun, onları muhakkak ve elbette ki ne yapacağız ileride hesaba sorguya mutlaka çekeceğiz, sorgulanacaklar. Onun için bu durum ortadayken Tebenni <feyyâ> Alaher Rabbikumatiyesi <mlât> <zibâ> var. Daha Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? He. Yo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> günahkarlar tanınırlar. Bi <gülüyor> simahum yüzlerinden tanınırlar. Fetih suresinin son ayetinde ne diyordu? Secdenin eseri onların yüzlerinde görülür. Yani günahlar olsun, secde ibadet olsun, iman olsun, ibadet olsun. Bütün bunların etkisinin ilk göründüğü yer, aynı olaraktan insan yüzüdür. <gülüyor> He, o da gelecek aşağıda. Yani o gün bazı yüzler vardır ki nurlu, bazı yüzler vardır ki simsiyahdır. Küfür, günah, ve aynı zamanda iman ve ibadetin tesiri etkisi kimisini simsiyah yaparken kimisini bembeyaz hale koymuş olur. Yevmü Kıyamet'te öyle bir sımah, ey savadul vucuhu ve zurkatul uyuni. Gözler dışarıya fırlamış, aynı zamanda yüzler simsiyahdır. Simsiyah bir hal alır. Demin dediğimiz gibi yevmete bi'd vucuhun ve tesveddu vucuh. İman ve ibadetten dolayı o gün yüzleri görürsün ki bembeyazdır. Kimisini de küfür ve isyandan, cürümden dolayı görürsün ki yüzleri sim siyahtır, dışına aksetmiştir. فَيُوْخَزُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ O mücimlerin nasiyelerinden yani perçemlerini Aslında, atın önündeki o perçem, perçem var ya, o perçemlerinden ve ayaklarından tutulur, yakalanır, adeta askıya asılır. <gülüyor> Bütün buna rağmen فَبِئِيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا zivan Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yani tadunnu nasiye dükülün minuma ila kademey min halfin ev ve yulqa nari Yani burada hem işin dehşetini, korkunçluğunu bildirmek. Yani artık burada perçem önemli. Hani güreşenler de güreşirken ne yapıyor? Ayağına yakılıyor. Paçasından tuttu mu tamam. Sırtüstü yere yatırıyor. Yani insanın alt edilme noktası perçeminden tuttuğunu bitti. O artık o her tarafını kontrol edebilirsin. He tuttun mu? Yine onu kolaylıkla ko kontrol edebilir, atabilirsin. İşte bu amaç ne? Ve yuqafin <gülüyor> Perçeminden ve ayaklarından tutularak onlar ne olur? Cehenneme atılırlar. ve yuqalünehum <gülüyor> <gülüyor> ve onlara cehenneme atılınca perçeminden ve ayaklarından tutulup onlara ne denilir? Hazî <gülüyor> cehennem. İşte bu var ya, işte bu cehennemdir. Niye elleti öyle bir cehennem ki yükense bir el mücimun? Ey günahkarlar, hani siz dünyadayken cehennem diye bir şey yoktur diyordunuz ya? O yalanladığınız işte bu cehennemdir. Yalanladığınız cehennem bu cehennemdir. Onlar ne yaparlar? O mücimler yatuflu na koştururlar, koştururlar. Beyna o cehennem ile ve beyna hamimin ma'in harun sıcak su arasında. Nasıl bir sıcak su? Anim sıcaklığı şiddetli olan sıcak su ile cehennem arasında gider gelirler. Hamam size bir şey hatırlıyor mu? Hamam. Bu hamam. Hatırlıyor değil mi? mi? Ha, sıcak su yani. Ha, hamim, hamim, hamam. Ha, yani sıcak su ile cehennem arasında gider gelirler. Yüz kavnağı ida ha, istağatı min harrin nare. Onlar hani sıcak yerde insan ne yapar? Susar. Susayınca her su istediklerinde, her su istediklerinde talep ettiklerinde onlar o cehennemin o sıcaklığından, o sıcak suyundan onlara içirilir. Ve ve menkusun gibi. Böylece o sıcak istekleri, susuzlukları başka ayetlerde geçmişti. Susuzlukları ne olmuş olur? Daha da fazlalaşmış, artmış olur kuma <gülüyor> Bunlar ortadayken daha hala nankürlik edip de inkar edip de cehalet ve gaflet edip de cürümde bulunup da günah işleyip de hala Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Allah'tan korkmuyor musunuz? He <gülüyor> korkan kimseye gelince. Yani likülüm <gülüyor> evli mecmu Gerek onlardan her biri gerekse her bir, her için. Hah korkan kimse için vardır. Makama Rabbi neyden korkan? Rabbinin büyüklüğünden, makamından, azametinden, kibriyasından korkan kimse için vardır. Kıyam-ı beyne yedeylil hesabi, fetelike ve masiyyetev. Önünde kendisini bekleyen hesap günündeki sorgudan korkup da masiyet ve günahı terk eden kimse için, Rabbinin azametini düşünen, cezasını düşünen kimse için vardır. Ne vardır? Cennet. Ha. Yani... İki tane cennet vardır. Size burada çok ibretli bir olay anlatayım çocuklar yaşanmış. Bu ayeti tefsir ediyor. Hazreti Ömer'in gıpta ettiği, imrendiği bir genç var. Bu genç devamlı namazını kılıyor. Namazında sürekli devam. Namazı bitince evdeki yaşlı olan tek babasını geliyor, hizmetini görüyor. Evine gider gelirken yolda kötü bir kadının evinin önünden geçiyor. O kadın sürekli bunu taciz ediyor. Rahatsız ediyor. Bir gün bu gence eve gelmesini teklif ediyor. Genç bir anlık dengeyi kaybediyor. Kabul ediyor. Evine doğru gidiyor. O kadının, kötü kadının evine doğru gidiyor. Kapısının önüne gelince birdenbire bayılmaya başlıyor. Bayılıyor. Bayılınca o kadın hizmetçisini çağırıyor. Ya bu ne oldu diyor. Alın bunu diyor. Bunu alıyorlar babasının evinin kapısının önüne bırakıyorlar. Kapıyı da çalıyor, babası çıkıyor. Çocuğun diyor bayıldı diyor. Babası bunu hemen komşudan birkaç kişiyle beraber alıyor, geliyor yatağa yatırıyor. Çocuk baygın bir şekilde. Baba soruyor oğlum ne oldu? Neden bayıldın falan? Çocuk önceden ses çıkartmıyor. Baba ısrar edince, ısrar edince çocuk bayılmasının sebebini anlatıyor. Durum böyle böyle. Peki diyor oğlum, o zaman diyor neyi hatırladın diyor? Ne oldu da diyor, böyle bayıldın diyor. Çocuk diyor ki, Arah Suresinin 201. ayetini, mealen şöyle, tatvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman, Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp, Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp, hemen gerçeği görürler. Bu ayeti hatırladım diyen çocuk, bunu der demez hemen, bir daha bayılıyor. Bir daha bayılıyor ama fakat bunun üzerine çocuk bir daha ayırmıyor. Bu durumu haber alan Hazreti Ömer geçmiş olsuna geliyor babasının yanına. Taziye bulunuyor ve diyor ki niye diyor bana önceden haber etmediniz diyor. çocuğun bu durumundan. Ya Ömer diyor geceleyin göndük diyor acele oldu diyor. Ondan dolayı bu çocuğun gece gömdüğümüz için size haber veremedik diyor. O zaman beni diyor, onun şeyine götürür müsünüz kabirine diyor. Hazreti Ömer'i alıyorlar, bu gencin kabirine götürüyorlar. Hazreti Ömer o gencin kabirine varınca bu ayet okuyor. وَلِمَنْ hafe makama رَبِّهِ cennetan. Hazreti Ömer bunu okuyunca o genç ne diyor biliyor musunuz? Ölmüş, kabrek olmuş genç diyor ki Ya Ömer diyor, Rabb'ın bana vaad ettiği o cenneti iki kere verdi diyor. Rabbim bana vaat ettiği o cenneti iki kere verdi diyor. Yani böylece Cenab-ı Hak o kişiye Rabbisinin makamından, azametinden, o günahtan korkaraktan bayılan, <gülüyor> ikinci okuduğunda da ölen o gence Allah mükafat olaraktan ne yapıyor? Cennetini iki kere vermiş oluyor. İki cenneti veriyor. He, bütün buna rağmen febiyyi ala irabikum atüt eziban yani Rabbinizin hala hangi nimetini inkar ediyorsunuz edersiniz diyerekten Cenab-ı Allah onlara ifade etmiş oluyor. Zavata, tesniyeti zavati alil asli ve velamuha yaim, efnan. Her iki cennette de birçok güzellikler. Sebzelerde, meyvelerde, yiyecek ve içeceklerde de her iki cennette de rengarenk çeşit çeşit güzellikler var. Güzelliklerler her iki cennetten ne olmuştur? Bezenmiştir, güzelleştirilmiştir. Zevata efnan. Yani asanin dallar, dallarda meyveler, güzellikler ile cemufinenin ke kelimesinde olduğu gibi. İşte bütün bunlara rağmen febeyi âlâ eyâbikuma tükezcibâ. Rabbinizin hangi nimetlerini yaranlarsınız Peki, o cennette daha neler var? Fihime aynani tecriyen, akan ırmaklar. Sürekli akan ırmaklar. Size bir cennet düşünün desem nasıl? Düşünürsünüz kabataslar. Büyük bir villa, büyük bir çiftlik, içerisinde her türlü hayvan var. Bahçeler, ağaçlar, meyve ağaçları ve en önemlisi ne? İçinden ırmaklar akacak. Havuz olacak, çeşmeler olacak değil mi? Sular fışkıracak. İşte onu tasvir ediyor Allah. Fihimâ aynân-ı Orada, o cennette, her iki cennette de akan ırmaklar var. Febiye-i âlâ-i Bütün buna rağmen Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz yalanlayabilirsiniz. Fihimâ yine orada mümkünlü fâkiyetin her türlü meyvede vardır. Fid dünya ''Evküllü mâ ite fekkavu fi'' Her insanın meyve olarak faydalanabileceği dünyada olduğu gibi her türlü meyveler onlar için vardır. Ne olarak vardır? Zevcan çift olarak. Her bir meyveden bir çift tür onlar için vardır. Yani, ''Rabbin ve abisin ''Kuru olsun, yaş olsun'' Ayetlerine geçiyordu ''Ve la radbin ve la yâbisin'' ''İlla fi kitabin kitabın bin'' Kuru ve yaş ne varsa her şey Kur'an'da vardır. Olduğu gibi yaş ve kuru her türlü çift, çift çeşit yiyecekler vardır. Ve vel merru minhuma fid dünyakel hanzali halvul. Yani tatlı çeşit çeşit arzu edilen her bir yiyecekten insanlar için orada çift çift her ikisinden de meyveden de çift çift o insanlar için orada ahirette vardır o cennetlerde. Bütün bu nimetlere rağmen febe'yi ala Rabbikum atikez Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yine o cennetteki o güzel hali Allah tasvir ediyor diyor ki: Muttaki aynen annesin yaptığınız gibi o koltuğa yaslanmışsınız. Evet, koltuğa yaslanmışsınız. Ahirette de ne olacak? Koltuklarına yaslanacaklar. Mütteki iğne yaslanacaklar koltuklarına. Hal ve amiruhu mahsufun ey yale yani, yeten amune kol yaslanır insan bir nimet bekler he, yararlanmak ve faydalanmak üzere rahat etmek üzere koltuklarına yaslanırlar alafurşin yatakları üzerine he, o yatakları ki Beta e, Besta mahar zemine dibacı ve karşı ve karşıların şey, mı he, he, onların içleri bata o yaslanmış oldukları o döşeklerinin içleri aynı zamanda onlar için nedir? Kalın ipekten dokunmuştur. Kalın ipekten, içleri kalın ipekten olan yataklar üzerine onlar yaslanır, dayanır, otururlar rahat bir pozisyonda. Ve zaha yürümüne sündüsü, içi ve dışı tamamen, dışı da mesela sündüsten olan. Dışı sündüsten olan, içi de istabrattan olan yani kalın ipekten olan yataklar üzerine onlar yaslanırlar. Yani hem ipek hem sündüz. En güzel, rahat edilebilecek pozisyonda. Ve cenel cenneteyni, femeruhuma. Her iki cennetin meyveleri de nedir? Da'nin. Daha önceki ayette de geçmişti, karibur. Her iki cennetin Meyveleri de yakındır. Ne kadar yakın şöyle. Daha önce de geçtiğinde. <gülüyor> Öyle ki ayakta olan da, oturan da, sırt üstü yatan da zahmetsiz bir şekilde rahatlıkla ona yakındır, gariptir, dandır, uzanır, elde eder. Ya ağaca nasıl çıkacağım ya? Üf, zor pozisyon yok. Boyum da yetmiyor ya. Öyle bir sıkıntı da yok. Onlar adeta dallarına yapar ellerini sanmış onlar bü Bükerler Hizmetçi gibi bükerler. Yani böylece oturan da ayaktaki de yatan da rahatlıkla o iki cennetteki meyvelere elleriyle ulaşabilirler. Yenahu. Fe bihi ayra'i Rabbikum yine Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Fihi <gülüyor> yine o iki cennette var fil cenneteyle ve muhtemelenle ta alai ve o saraylarda o cennet köşklerinde o insanlar için cennetlikler için vardır ne fasana tutbar fi alain ala ezvacin almitkaini min ins cinni ister insanlardan ister cinlerden nazarlarını bakışlarını sadece kendilerine kasreden ve hasreden sadece kendilerine bakan huriler ve eşler vardır o cennette öyle huriler öyle huriler ki lemiyat misün onlara dokunmamış yani yifted danne ve hemen huri o hurilere değmemiş emin misae dünya el müşaar insan kablahım velacan öncesinde ne bir insan ne bir cinnim kendilerine el değmediği temas etmediği bakışlarını sadece kendi kocalarına hasreden ve hasreden, hasreden ve hasreden kocalarına bakan onlar için orada eşler, huriler vardır. Bu dünya eşleri de olabilir. Aynı zamanda huriler de onlar için olabilir. Buna dilberler şeklinde de söyleniyor. Dilberler onlar için vardır. Bütün bu nimetlere rağmen Fe ala âlâ i rabbikuma tükezzivan Da utanmıyor musunuz bunca nimetlere karşı Rabbinizin? Nimetlerini inkar ediyor. Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz? Ki onlar ne gibidir? Kendilerinden <gülüyor> yakutu <gülüyor> safaen, parladıkta yakut gibi ve mercan eylüflü beyaden, beyazlıkta inci gibi, inci mercan gibidirler. Tebeyyana <gülüyor> ve böylece Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Hel buradaki hel'den kasıt mağdır. Olumsuz illadan anlay anlıyoruz. Ma cezaül ihsani bit taati, iyilikle ihsanda bulunanın karşılığı iller ihsan bin naimi, nimet vermek suretiyle iyiliktir. He, i̇yiliğin karşılığı iyiliktir. İtaatın karşılığı nimet ve mükafat ve ödüldür. Fe be'yi âlâ ya rabbikuma tükezzibân. Rabbinizin hangi nimetlerini hala yalanlıyorsunuz? Ha, وَمِنْ دُونِهِمَا اَيْرْ جَنَّتَيْنِ الْمَسْقُولَتَيْنِ Yukarıda zikredilmiş olduğu o iki cennet var ya, iki mana var burada. Bir, onun dışındaki, onun dışında da bir veya onun altında da. iki cennet, onun altında, alt durumunda veya onun dışında. Onun dışında da vardır cennet hali, onun dışında da iki cennet ayrıyeten ekstradan vardır. Eyden limen Hafe فَمَقَامَ رَبِّهِ Kimin için? O Rabbisinin makamından, azametinden, kibriyasından, günah işlemekten korkan için. O gençte ne demişti? Ya Ömer bana iki defa verildi. O iki cennet bana iki defa verildi demişti. Rabbisinin makamından, günah işlemekten korktuğu için. Fe bi'eyi âlâ Buna rağmen Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz? Ondan sonra müdhâmmetan. Sevdâni min şiddeti i Ve aynı zamanda kırmızılıkta şiddetli bir şekilde şiddetli bir şekilde olan onlar için iki cennet, yemyeşil olan iki cennet vardır. Buyur Hocam Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayeti budur değil mi? Müdehemmeten. Evet. Evet. En kısa ayeti. Müdehemmeten. Yani Sevda sevdanı min şiddeti kadretiima. Yem yeşil olan yeşilliklerle dolu olan iki cennet onlar için de vardır. Feli... He? Yeşillikten siyah olmuşlar. He. Yem yeşil yani koyu yeşil. Yem yeşil yeşillikten siyah olmuş değil de koyu yeşil. Koy hani yeşilin tonları var ya. Buradaki ha yeşilden kasıt koyu yeşil. Şiddetli koyu yeşil. İki cennet onlar için vardır. Fevihi aleyhı ban, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Fihi ma yine o iki cennette vardır Aynani, iki tane ırmak, pınar. Nasıl ne daha hata? Ne yapıyor? Favretar bir yan katı kesintisiz olarak, sürekli akan fışkiran feveranedir. fışkıran ırmaklar, pınarlar orada vardır. Fevihi ala'i Rabbi kuma tüketsi ban. Buna rağmen Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz, yalanlarsınız, yalanlayabilirsiniz. Nimetlerini saymaya devam ediyor Allah. Fihima, yine o iki cennette fâkiyetün meyveler var. Ve nahlun, hurma ağaçları var. Ve ruman ve aynı zamanda nar var. Ve nahlû ve ruman minel fâkiyeti. Bunlar meyveden. Fe atfuhuma alel fâkihe. <fântil> Bunların fâkihe atfı min atfil hâsî alel ammi. Umum içerisinde ne yapıyor? Husus. Husus içerisinde umuma. Önce ne yaptı? Meyveler var. Heee, umumi zikretti. Ondan sonra o umum içerisinde hususu zikretti. Yani, hani Araplar en çok neyi görüyor? Hurmayı görüyor. Hurmayı gördüğü için o umum içerisinde meyveler var. Ama Bak sen hurmayı çok seviyorsun, hurma bahçelerin var. Yani senin için hurma da var, nar da var. Nerede var? Onları da Allah hatırlatmış oluyor. فَبِيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَزِّبَانِ فِيهِمْنَ اَيْلْ جَنَّتَيْنِ وَمَا فِيهِمَا Gerek iki cennet ve gerekse onun içerisinde de ney var? حَيْرَاتٌ اَحْلَاقَ الْاِحْسَانٌ وُجُوهَنْ Yüz bakımından güzel, ahlak ve huy bakımından kendileri için huriler ve eşler aynı zamanda vardır. Ahlakı ve güzel, ahlakı güzel, yüzü güzel olan kendileri için huriler o iki cennette de vardır He feley ya la'irabikum ha ziban buna rağmen Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz yalanlarsınız yalanlayabilirsiniz. Hurun şedidatü's cevadü'l uyuni ve beyaduha gözleri parlak ve aynı zamanda siyah ve beyaz olan koyu olan huriler vardır. O huriler ki maksuratun mesturatun korunmuşturlar. Nerede firkiyami mindurrin mecufin yani inci ve mercandan parlak değerli şeylerden Tamamen korunmuş, kendi haymelerinde, kendi köşklerinde, villalarında, çadırlarında korunmuş olaraktan yukarıdaki ayetle de bağlantılı gözlerini sadece kocalarına dikmiş, onlara bakan, başkalarını görmeyen onlar için huriler vardır mudafe ila al-kusur şebihet bil-hudur febiye alaai rabbikum atuken zivan buna rağmen rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz yine onlara yukarıda olduğu gibi o hoorilere lem yatrisun insan kablen ve daha öncesinde ne bir insan ne de bir cin değmemiş el atmamış temas etmemiş kabla ezvacihinle onlarla evlenmeden olmadan önce febiye alaai rabbikum atuken zivan Yine yukarıda zikrettiği gibi muttekiyi yine e ezvarcuhunne'l ve halu'l amil mahzufun takdiruhu yani onlar yine dayanmış zevceleriyle beraber o eşler zevceleriyle beraber orada yaslanmış olurlar yani yetene amne o nimetlerden faydalanırlar cennetin nimetlerinden ne şekilde ala refrafin kudrin yeşil yeşil yastıklar üzerinde yastıklara dayanırlar <gülüyor> Cemurafrafetin ey bostun sergi ev saidin se ve abkariyin hisan her bir yandan yastıklar üzerine onlar nimetlenmek üzere yaslanırlar <gülüyor> ve ay yeşil yastıklara ve güzel yaygılar üzerine yaygılara da abkariyin hisan güzel yaygı sergilere de onlar orada ne yaparlar yaslanırlar Cemurafrafetin ey bana Ha demek ki yeşil yastıklar ve aynı zamanda Yaygılar üzerine, güzel yaygılar, sergiler üzerine onlar yaslanır ve dayanırlar. Yani bütün bunlara rağmen febiye-i âlâ-i rabbikuma Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız, yalanlıyorsunuz. Tebâreke, yüce oldu, üstün oldu, mübarek oldu. İsmu, rabbike, dil Celali vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi yücedir, yüce oldu, mübarek oldu, bereketli oldu. Sottek Allahu Elbette Allah doğruyu söylemiştir. Subhaneke Rabbena ma hakim ve ahmidu alamin